Adem Aleyhisselam günah işlemek suretiyle yaşadığı bahçeden çıkarıldı. Dolayısıyla zahmetsiz rızık elde etmesi bitti. Bu manada bizler bu günahın yüzünden mi zahmetlice yani çalışmak suretiyle ancak rızıklandırılıyoruz? Bu açıdan olaya nasıl bakmalıyız? Vallahi bu insanların kendi durumlarına göre herkesin kendi yaptığı kendinindir